Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Bah, bugün biz Alp, ben Derya ve konuğumuz Ayşe Ege Yıldırım, stüdyodayız. Hoş geldiniz Ege Hanım. Hoş bulduk. <gülüyor> Şehir planlıcısı, tarihi çevre koruma uzmanı, İKOMOS, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temsilcisiniz. Evet. Çok şapkanız var biliyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. Ve <gülüyor> bunlardan biri de Mudurnu Kültürel Milles alan başkanlığınız. <gülüyor> evet. Tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere e, miras bırakmak amacıyla hep birlikte UNESCO Dünya Miras Alanı adalelik sürecini başlattınız. Doğru. E, ve 2013 yılında çalışmalara başladınız. E, UNESCO Dünya Miras Listesi, e, yani geçici listesine de 2015 yılında girmeye hak kazandınız. Geçici listeye girdik 2015'te. Çok tebrikler, tebrikler. <gülüyor> teşekkürler. Yolunuz açık olsun. <gülüyor> evet. Bildiğiniz gibi biz adaların UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasına katkıda bulunmak için oluşmuş bir grubuz. E, bize adalara geçtiğimiz Ağustos'ta deneyimlerinizi de aktarmıştınız ve adalar için yapılması gereken alan yönetim planlarından bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi bu alan yönetim planı aşamasına ne kadar tabii bir e, miras listesi adaylığı çeşitli aşamalardan geçiyor. Nasıl başlıyor bu iş? Bu durumda siz nasıl başladınız? Şimdi alan yönetim planları bir konu, UNESCO Dünya Mirası adaylığı bir başka konu. Birbiriyle çok bağlantılı aslında ama aslında biz Mudurnu'da önce bir alan yönetim planımızı yapalım diye başladık. Ve bunun doğal bir uzantısı da UNESCO adaylığı olarak e, takiben geldi. E, aslında alan yönetim planlaması nedir? Yok anlaşılmıyor hemen alan yönetimi. E, mevzuatımıza e, 2004 yılında giren bir tarihi çevre koruma yöntemi bu aslında. Şimdi koruma amaçlı EMR planları vardır e, yıllardır Türkiye'de yapıla gelen e, bu da onun tamamlayıcısı bir stratejik plan türü aslında yani koruma amaçlı stratejik plan yapıyoruz e, şu anda UNESCO Dünya Miras adaylığı sürecinde bütün dünyada adaylardan istenen bir koşul oldu bu o açıdan ayrıca önemli ve yönetim planları işte dediğim gibi koruma planlarını nasıl tamamlıyor koruma planları bir sonuç tarif ediyor işte şu yılda bir kasaba dida, yapılaşma nasıl olmalı hangi yapılar nasıl korumalı diye tarif ediyor ama biz sadece sonucu değil süreci tarif ediyoruz uygulamada nasıl yapılmalı işte burada resmi kurumlarla sivil toplum kuruluşları üniversiteler nasıl bir araya gelip işbirliği içinde bu süreci gerçekleştirmeli yani gerçekleştirmekte sorun yaşıyoruz bir görev bölüşümü içinde tabi patates değişik paydaşlar, değişik kişiler, kurumlar farklı rolleri üstleniyorlar ve bir işbirliği yaratıyorlar. Bir sinerji yaratıyorlar. Bunu da düzenleyen bir yol haritası olarak işte yönetim planlarını kullanıyoruz. Burada bir yetki kavgası oluyor mu? <gülüyor> aslında çok iyi soru. Yönetim planları da bunu çözmeye de yarayabilir hayatta. Herkesi nasıl koordine edeceğimiz. E, Türkiye'de çok farklı yetkililer var. E, değişik e, imar konularında vesaire. E, yönetim planlarındaki e, yetkili idareyi yine mevzuat tanımlamış aslında. E, yakın zamana kadar kentsel sit alanlarında belediyelerdi. E, arkeolojik ve doğal sit alanlarında da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. E, son yıllardaki mevzuat değişikliğiyle şimdi... Um, arkeolojik sit alanlarında da kentsel sit alanlarında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğa sit alanlarında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili idare Yetkili idare deyince de e, yönetim alanı sınırını belirleyen, e, yönetim alanı başkanını atayan, işte bununla ilgili kurulları atayan idare oluyor. Yani mevzuat bir şey getirmiş, e, Hı -hı. planın e, yöntemini koymuş. Evet. Ama Türk ben e, Mudurnu ile ilgili ve sizin çalışmalarınızı okurken şunu fark ettim. Yani Mudurnu'da Mudurnu'lar var yerel yöneticiler, Hı. idareciler, yani herkes birlik olarak bir çalışma yapmış. Evet. Tabii. Yani çevre bakanlığı veya işte kültür bakanlığına biz hazırlayalım bunu verelim değil. Evet. Tümüyle bir katılım var. 2003'lerden itibaren yani. Ben şahsen bu sürece dahil bile olmadan önce zaten orada yerel yetkililer, belediye, kaymakamlık, bazı derneklerden toplumsal önderler bir araya gelmişler. 2001'deki krizde, ekonomik krizde tavukçuluk sektörü çok ciddi darbe aldı. Mudurnu da bilirsiniz. Evet. Mudurnu tavukçulukla evet. bilinir Türkiye'de. <gülüyor> Ve kendilerini yeniden yaratmak için, yeni, bir, imaj, yeni bir, bir ekonomik motor bulmak için kafa kafaya vermişler. Ve turizm, tarım, tekstil, kültür turizmi. Yani bu tip yeni sektörleri e, tercih etmişler. O yönde işte bir takım çabalar, bazı e, tarihi eserlerin korunması, butik otellerin açılması, çevre güzelleştirmeleri gibi faaliyetler vardı. Bunlar için Kültür Bakanlığı'nın hibelerinden yararlandılar. E, o hibeleri kullanmak için hem e, belediye hem bakanlık, işte e, mimarlar odası vesaire onlar bir araya gelip bir... E, örgütlenme bir işbirliği yaratmışlar. O benim ilgimi çekmişti ve doktora tezimde onu inceledim. Hı -hı. Öyle tanıdım orayı. Bir akademik hani kimlikle oraya dahil oldum. Ee, hani O alt ipi üzerinden şimdi alan yönetimini ekledik. Evet, ben de çok etkilendim. 250'ye yakın kültür varlığının korunarak kültür turizmi yolunda ilçe ekonomisine katkı sağlanmış. Yani ekonomik krizin getirdiği e, zorluk esasda harika bir avantaja dönüşmüş. E bu da evet. bir çıkış noktası olabilir Hı -hı. her yer için. Örnek alınabilir bu? Tabi e, İpek Yolu üzerinde. için <gülüyor> Tabi tabi. E, yani Mudurnu'nun hakikaten e, çok fazla imar baskısı görmemiş olması onun gizli avantajı olmuş. Zamanında çok önemli yolların kesişiminde olan kervan yollarından işte İpek Yolu üzerinde olduğu için zaten serpilmiş önemli bir Osmanlı e, kültürel Merkezi olmuş ama sonra unutulmuş biraz geri kalmış e, ana yollardan. o da onun korunmasını sağlamış e, ve şu anda da ekonomik bir canlanma gerçekleştirme çabası sürüyor e, 250 e, küsür kültür varlığı tescili 1970'lerden biri süren e, bir, bir e, çalışma e, kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanı da var yani çevre Hı. ölçeğinde bütün şehir ölçeğinde de koruma var e, o yasal koruma. Bir de uygulaması. Yani bunların onarılması, yaşatılması Hı -hı. meselesi var. O çok daha zor bir mesele. Evet. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ee... İsterseniz şöyle devam edelim. Ee, UNESCO'nun öncesinde de e, kendisini e, bir cins korumaya ve yaşatmaya e, bu insanlar e, şey olmuşlar, e, birleşmişler bu, bu, bu Hı -hı. amaçta. Bu çok hoş tabii. İnsanlar gerçekten yaşadıkları yerlerin daha güzel olmasından büyük mutluluk da duyuyorlar. Evet. Bu listeye girdiğinde mudurnu ve mudurnlular ne kazanmaya başladılar? Daha da tam girdiğinde tabii kazanımlar neler olacak evet. acaba? Yani şimdiden bazı kapırtılar görüyoruz. Turizme yönelik dükkanlarda çoğalma var. Geleneksel çarşımız, arastamız var tarihi kent merkezinde. Arasta'daki ticari canlanma yani turizme yönelik olarak görüyoruz. E, otel açılmaları işte yıllar boyu e, yavaş yavaş artıyor. E, ama esas listeye, dünya miras listesine girdiğimiz an e, her yerde görülen şeyler bizde de olur herhalde. Hı. Müthiş bir turizm patlaması olabiliyor. Aslında bunun iyi bir örneği Safranbolu. Yani Hı. tarihi kent olarak Türkiye'de Safranbolu 94 yılında listeye girdi ve bugün gittiğiniz zaman müthiş bir turizm merkezi gibi, gibi oldu. E, tabii e, çok da fazla aşırıya kaçmamak istiyoruz. Hani onu dengeli bir şekilde yaşayalım. ...yaşamak istiyoruz. Sürdürülebilir kalkınmada işte koruma kalkınma dengesi, doğa, yerel, doğal yaşamla turistlerin getirdiği dinamiklerin dengesi vesaire. Yani onlar çok daha yönetilmesi zor, kritik hale gelebiliyor. Bir yandan da müthiş görünürlük sağlıyor. Yani ekonomik ve turistik açıdan çok dikkat çeken bir, bir fırsat bu UNESCO listesinde olmak... Bir yandan koruma bilincini geliştirmeye de yarıyor. Yani UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ne kadar gereken bütün koşulları sağlamak zaten o kadar müthiş bir eğitim ki. Bir yolun başlangıcı. Yani orada bir donanım kazanıyorsunuz ve ondan sonra korumak kolaylaşıyor bir yandan. İşte bazı finansal yardım fırsatları doğuyor. İşte UNESCO'dan vesaire. Yani genel olarak güzel bir şey bu ziyaretçi planlaması hatta yönetimi konusunda da çalışmalar var Yani böyle söyleyince siz bu kadar ben bu durunu vardır. Küçücük bir yerdir. Hala öyle. <gülüyor> yani adalardan, adalardan da küçüktür. 5200 nüfusu şu anda. İşte. Ee, dolayısıyla bir, bir turizm maske etme kapasitesi olması lazım. Nasıl başa çıkılacak? Onlar da bu herhalde planlamanın içinde. Çünkü bizim ada için mesela böyle bir derdimiz olabilir günün birinde. Şu anda varız zaten. Şu anda farklı <gülüyor> bir de yani. Sonrasında. Evet. E, yaptığımız yönetim planı 2014 Eylül'de onaylandı. Beş yıllık oluyor genelde bu planlar ve revize ediliyorlar. 2014-2018 dönemi için yaptığımız planda da ziyaretçi yönetimiyle yönelik eylemler, işte stratejiler var. Tabii esas olaylar hızlandıkça göreceğiz. Hani nasıl belki de yeni stratejiler geliştirmek gerekecek ama hani bir çerçeve çizdik. Yani böyle bir yönetim içinde neler önemli diyeceksiniz. Mesela rota planlaması işte otoparkların nereye konacağı. Ee, şehir merkezinde biz aynı zamanda sakin şehir adayız, Chitostlo adayız. Evet, uh -huh, evet, o da çok heyecan verici e, bir düşünce. Ee, sakin şehirin de kriterleri arasındaki Yayalaştırma, işte trafiği sakinleştirme icabı, e, otoparkların, işte otobüslerin, turist otobüslerin nereye park edeceği bir mesele mesela. Onun dışında e, işte fiyat standartları, e, ürünlerin e, özgün ve yerel olması için e, denetim e, olsun, e, turist hizmetleri işte çevre kirliliğinin kapasiteyi aşmadan yönetilmesi temizlik işleri ee, tabii yaşayanların e, turistlerle olan iletişimi bağlı. Evet, ee, evet tabii. A e, İngilizce de işte. değil mesela. Şimdi Arapça da çok e, öğrenelim dedikleri bir dil. Abant'ta çok fazla Körfez'den gelen Arap Hı -hı. turist var. Gerçi Mudurnu'da pek yoklar. E, sanırım biz e, Mudurnu'da e, çok üst düzey böyle kültürü seven bir e, profil hedefliyoruz aslında. Yani geldiği zaman e, gördüğü kültürel e, deneyimin tadına varabilen hani bilinçli turist istiyoruz. <gülüyor> Bunun içinde özel pardon. pazarlama pardon e, yani pazarlamasını da ona <gülüyor> göre yapmak lazım e, diyalogda e, evet yani orada da işte yerel do, e, yaşantıyla günlük hayatla e, turistlere olan e, e, davranışların dengesi çok önemli yani alat'tan Mudurnu'da insanlar çok e, tuzu kuru diyebiliriz rahatlar yani bu da bence Mudurnu'nun yaşam <gülüyor> kültürü'nün bir parçası. Şimdi tam burada bir şey sormak istiyorum çünkü bu bizi de ilgilendiriyor. Sorumuzu uzun... izninle evet. kesip bir sonraya bırakalım mı bir küçük müzik parçası ha, koyalım tamam, mı? Tabii, ne tabii. dersiniz? Tamam, tamam. peki. Ee, güzel parça geliyor. Adalar biziz. Şarkıda Adalar hep beraber çalıp söylüyorlar. Şef Cem Mansur, vokalde Vasiliki Papagorgio, Nedim Şener. Bu aynı isimli filmin de yönetmeni. Yatsı adanın yamaçlarında kekik toplayanlara, sivri adada böğürtlen yiyenlere, dans edenlere çalıyoruz demişler. Çok güzel. <Gülüyor> Yazıp toz dumbe, bir var, bir desen kalbinde kim seyehvermem kalbinde. dalar var bir desen kanunun içim seyrederken I Duruma devam. Et. Dünya Miras Adalar programını dinliyorsunuz. Konuğumuz Doktor Ege Yıldırım UNESCO yolunu devam ediyoruz. Buyurakçı. Şimdi bu tabii UNESCO Dünya Mirası listesi amacıyla çalışmak bir cins korumacılık. Yani bugün mevcut olduğuna inandığımız değerleri gelecek e, kuşaklara aktarmak. aktarmak. Tabii bütün bu ileriye yönelik işlerde olduğu gibi burada da bir e, faydanın bugünkü değeri meselesi var. Sağlanacak faydanın bugünkü değeri meselesi. Nedir o? İşte e, lokantaların diyelim e, daha e, turizme uygun hale getirmesi. İşte yabancı dili öğrenmek dediniz. E, buna benzer daha birçok şey. Eğitim birçok alanda eğitim gerekiyor. Hep bunlar yatırım, maliyet. Tabi burada e, bir şey çıkıyor ortaya. Bugünkü kuşaklarla bugün kuşakların katlanacağı maliyetle yarınki kuşaklara sağlanacak fayda gibi hı hı. bir şey çıkıyor. bunun e, kabulü kolay oluyor mu yani bu durumda da tamam tavukçuluk bitti başka çare yoktu yapıştılar bu turizme gibi fakat tabii bunu sonra yani sürekli hale getirmek biraz güç gibi geliyor bana ne dersiniz? Hı hı. Dediğiniz şeyler hep sürdürülebilir Kalkınma meseleleri evet. i̇şte Uzun vadeli düşünmek lazım evet. ama e, Çok fazla insanın üzerinde Kısa vadeli düşünme ve Eyleme geçme baskısı ya da merakı var e, Yani o e, Çok zor sağlanıyor işte bilinçlenme gerekiyor birazcık Hı -hı. insanların sabretmesi ya da şöyle aslında Etap etap e, gördükçe e, Hani inanmaya başlıyor Hı -hı. daha çok insan e, Bizim o, şu anda Mudurnu'da da aslında bunu biraz yaşıyoruz Hem bir yandan e, oradaki doku çok müsaitti. Hem işte yerel yöneticiler, e, Mudurnulu e, bir takım e, arkadaşlar yani işte e, nasıl diyelim emekli öğretmenlerimiz çok e, ilgiliydi bu konuya ama aslında esnafın e, bir kısmı hala çok ilgili değil hı hı. E, ve bunun e, toplumsal bir tabanı olması lazım yani siz tepeden inme bir şeyi işte UNESCO'ya gireceğiz diye e, kabul e, ettirseniz bile yapay olur yani gerçekten yaşaması için halkın <gülüyor> özümsemesi lazım e, yerel yöneticilerin bu konuyu sahiplenmesi lazım e, yani mesela Mudurnu'da da, da e, esnafımızın bir kısmı şimdi Arasta'da açtığımız yeni bir ahiler müzesi var e, bekleriz e, Mudurnu'yu <gülüyor> tabii bu arada. Hemen söyleyeyim. Ee, yani müzeyi açtıktan sonra iki tane dükkanı işte onarıp e, e, sergileme e, usulüyle işte kullanmaya başladık. E, yan taraftaki esnaf da ne kadar güzel oldu bana da yapacak mısınız diye sormaya başladı. Hmm. Yani görünce e, o etap etap e, büyüyor. Hmm. E, i̇şte doğru örneklerle e, nasıl yapılabildiğini bir de bundan biraz para da kazanabildiğini göstermek hmm. e, gerekiyor. Ee, ...o, o çok e, önemli... ...gerçekten de kazanılıyor yani... ...diğer e, örneklere bakınca dünyada veya Türkiye'de ...Evet İtalya bir bir mesela. var ...geri dönüşü... ...bu süreçte finansman konusunda... E, ...sıkıntı... <gülüyor> ...sıkıntı... ...yani bu sadece mahalli, mahalli ve... E, ...kolektif finansman da mı oluyor yoksa bir takım fonlar var mı devlet fonu olabilir hı hı, var mı ee, yurt dışı yani. olabilir yani çok çeşitli fonlar biraz da fonu arayıp bulabilme kabiliyetinize bağlı <gülüyor> o konuda kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Şimdiye kadar bize destek olan işte Kültür Bakanlığı zaten alan yönetimini kurup alan başkanını şu anda maaşını ödeyen yöneten merci. Evet. Onun dışında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan hibeler aldık. Kültür Bakanlığı'nın restorasyon hibelerini kullanıyoruz. Ayrıca emlak katkı payları var valiliklerce kullanılan hayatta. Onun dışında ticaret sanayi odası işte bazen aynı yardımlar yani kaymakamlık ya üniversiteler bize araç sağlıyor İşte mekan sağlıyor Hani yerel e, uf, ürili ufaklı farklı yerlerden e, Katkılar e, bu, alabiliyorsunuz yani orada ciddi bir mesai gerekiyor. Bu projelerin finansmanı yani siz de eminim yaşamıyorsunuzdur. Yani Daha şeyler. başlamadık biz. Oralarda <gülüyor> de değiliz. <gülüyor> Ama yok farkındayız dediğiniz <gülüyor> çok doğru. Yani canla başta kendini bu işe adayan insanlar gerekiyor. Evet. Sponsorları bulmak. Bazen çok iyi özel sponsorlar. Yani Bu konuda Türkiye'de birkaç çok iyi kurum var. Mesela Koç Üniversitesi'nden Hı -hı. çok destek aldık. İşte Koç Sabancı gibi. Doğuş Hı -hı. biliyorsunuz şu anda Göbeklitepe'yi Tepe'yi ele aldı. Yani onlarla iyi ilişkiler kurmak. Yani onların ilgi alanlarıyla örtüşen işbirlikleri yapılabilir. Bütün bunlar da ayrıca bir takipçilik istiyor. Proje evet. yazmak, işte AB projesi evet. yazmak, kalkınma ajansı projesi yazmak. Bu aşamada AB projesine evet. da bulunuyor musunuz? AB projelerinden birine başvurduk. İhale iptal oldu maalesef. Aynen. Ama alanlar var. Alınabiliyor. Yani tabii tabii alınabiliyor. Nasıl örgütleniliyor? Yani bu alan yönetimi bir örgüt Kaç kişiden oluşuyor? Nasıl oluyor? Yani şu anda şöyle... ...Alan Başkanı adlı kişi... ...her şeyin koordinasyonunu sağlayan yerde duruyor. E, onun dışında e, onay merci eşküdüm ve denetleme kurulu. E, bunda da işte mülki amirler e, var bu kurulda. Onlar esas planı onaylayan ve yıllık çalışma programını onaylayan kurul. E, danışma kurulu var. İşte daha çok akademisyenler, bilimsel yönden ve dernekler e, işte oradaki e, halkın e, isteklerini belirten e, kurul. Yani esas kurullar bunlar. E, yetkili idare işte bakanlıklar e, var. E, ama aslında e, biz bu koordinasyon e, pozisyonumuzdan çok e, doğru yararlanmaya çalışıyoruz. Yani herkes, her paydaş bunun doğal parçası. Herkesle diyalog kurabilmemiz lazım. Bazen e, birbiriyle iyi diyalog olmayan iki e, kurum bizimle aynı masada buluşabiliyor. Hani buluşturucu <gülüyor> barıştırıcı olmamız gerekiyor. E, ve insanlar birbirleriyle e, görüşmeye, iletişim kurmaya alıştıkça e, her şey kolaylaşıyor. Bazen evet. tanımamakla ilgili oluyor evet. problemler. <gülüyor> Bu mali konulardan bahsederken aklıma geldi. Çünkü şimdi eğer maliye söz konusuysa bir ita amirinin olması gerekir. Yani ödemeyi yap yapılsın eee verecek, imzasını verecek birinin olması evet. lazım. O siz misiniz? Yani e, <gülüyor> alan Yoksa yönetimi bir... yumuşak bir e, merci. Hani bizim çok e, ciddi şeylerimiz yok. E, e, yaptırım gücümüz yok. Biz e, daha çok e, yönlendirici ve ikna edici Hı. bir güç Yani kaymakamlık, şey, e, e, defterdarlık. Yani e. Türkiye'de zaten e. kurulu düzende mülki amirler belli. Yani Hı -hı. yerel yönetimler, belediyeler, işte kaymakamlığında Hı -hı. E, yetki sınırları belli. Yani onlar aynı yetkileri kullanmaya devam ediyor ama bu yetkileri kullanırken birbiriyle uyumuşuyorlar. ...yumlu ve daha ekonomik, işte daha çarpan etkisi yüksek olan... ...stratejik, akıllı bir şekilde birlikte hareket etmek... ...işte vakıflar müdürlüğü mesela bir cami restorasyonu yaparken... ...belediyenin çevre düzenleme programıyla koordine halde... ...aynı zamanda beraber yaparsa daha mantıklı olur Tabii. mesela. Evet, son bir dakikamız kaldı, toparlayalım isterseniz. Bir son sorum var benim, evet. ee, bir profesyonel destek şart değil mi bu işte... Evet yani UNESCO Dünya biraz Adaylı diyorsak Evet. E, tabii yani o Dünya Miras Adaylı başlı başına bir uzmanlık alanı oldu artık. Hı hı. E, o yüzden hem e, Türkiye'de de artık var profesyonel uzmanlarımız var. Onlar genelde dosya hazırlıklarında yer alıyor. Hı hı. E, bir yandan da yerel destek işte irade gerekiyor. Ama e, hakikaten uzmanlık e, şart e, gereksiz vakit kaybetmemek için hata yapmamak için. Evet e, Alp senin haberlerin vardı ama biz programı kapatıyor gibi olalım. Yetersek e, azıcık tamam, koyuver. Tamam kapatalım. Biz Dize yazın adalarla ilgili konuşmamızı istediğiniz konuları, planlar hakkındaki düşüncelerinizi Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve dünyamirasi.adalar.gmail.com adresinden ulaşabilir. Programla ilgili görselleri, radyo yayınlıklarımıza ulaşabilirsiniz. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürebilir biçimde iyileştirmek ve bugünden... Ee, doğru seçimleri yapmak dileğiyle deyip programımızı kapatalım. Vaktimiz kalmadı haberlere. Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. <gülüyor>